Bu videoda size bir hikaye anlatacağım ama normal bir hikaye değil, sihirli bir hikaye. Çünkü hikayenin adı da bu. Sihirli hikaye ilk defa 1900'de Saksis Magazine'de yayınlandı ve baya bir ilgi uyandırdı. Hemen kitap olarak basılması istendi ve bastılar. Küçük gümüş renkli kitaplarla bunu ilk defa piyasaya sürdüler ve hemen tükendi. Ardından uzun bir süre baskısı yapılmadı ama şu anda internette bunun pdf'leri var. Türkçe ve yabancı olarak bu bulunabiliyor. Ben burada anlayacağınız üzere size bir hikaye seslendireceğim. Yani sesli kitap videosu yapmış olacağız bir bakıma. Çok uzun bir video olmayacak çünkü hikayede kısa. Ekrana da pek bir şey getirmeyeceğim. Yani oturup izlenecek bir şey yok. Arka planda bırakıp, gözlerinizi kapatıp, arkanıza yaslanıp veya başka bir şey yapıyorken dinleyebilirsiniz. Ama videonun sonunda kısa bir süreliğine ekranda bazı notlar paylaşacağım ve onları okumanızı isteyeceğim. Çok uzatmayayım, hikayemize başlayalım. Kafede tek başıma oturuyordum ve kahveme koymak üzere şekere uzanmıştım. Dışarıda hava korkunçtu. Kar ve sulu sepken girdaplar halinde iniyordu ve rüzgar korkunç şekilde uğulduyordu. Dış kapının her açılışında istenmeyen bir hava dalgası odanın en uç köşelerine kadar nüfuz ediyordu. Yine de rahattım, kar, sulu sepken ve rüzgar. Hayal kurup kahvemi yudumlarken kapı açılıp kapandı ve Sturtivant içeriye girdi. Sturtivant su götürmez bir başarısızdı fakat bununla beraber ortalamanın üstünde yeteneği olan bir ressamdı. Ancak hiçbir işi beceremeyenlerin girdiği kısır bir döngüye girmişti. Perişandı ve iflas etmişti. Gözlerimi Sturtevant'ın gözlerine kaldırdığımda onun görünüşündeki değişim beni biraz şaşırttı. Her zaman giydiği aynı yıpranmış paltoyu giyiyordu ve eski kahverengi şapkada aynıydı. Yine de görünüşünde yeni ve tuhaf bir şeyler vardı. Sturtevant'ı benimle yemek yemeye ne zaman davet ettiğimi tam olarak hatırlamıyorum fakat gayri ihtiyari olarak ona işaret ettim. Başıyı karşılık verdi ve hemen karşıma oturdu. Ona ne yiyeceğini sordum. Fiyat listesini dikkatsizce inceledikten sonra sakince sipariş verdi ve beni iki kişilik kahve için kendisine katılmaya davet etti. Aptal bir merakla onu izledim. Faturayı ödeyecek yeterli param olmadığını bilmeme rağmen daveti ben yaptığım için hesabı ödemeye de hazırdım. Bu arada genelde cansız olan gözlerindeki parıltıyı ve yanaklarındaki sağlıklı umut dolu ışıltıyı artan bir hayretle fark ettim. Zengin bir amcanı mı kaybettin diye sordum. Hayır diye cevapladı sükunetle. Fakat sonunda maskotumu buldum. Dalmaçyalı mı? Bulldog mu? Terrier mi? diye sordum. Sturtevant uzun bir aradan sonra Courier... Seni şaşırttığımın farkındayım. Bu garip değil çünkü kendimi de şaşırtıyorum. Ben yeni bir adamım. Farklı bir adamım ve değişiklik son birkaç saat içinde gerçekleşti. Çoğu zaman beni buraya meteliksiz bir şekilde girerken görüp beni görmediğini zannetmem için başka tarafa dönerdim. Bunu neden yaptığını biliyordum. Bir yemek parası ödememek için değil. Bunu yapacak paran olmadığı için. Yemeğin hesabı bu mu? Alabilir miyim? Teşekkürler. Şey bu gece üzerinde hiç para yok ama... Ha bu benim ikramım dert etme. Garsonu çağırdı ve eşsiz bir parıltıyla her iki hesabında arkasını imzaladı. Bundan sonra bir an sessiz kalıp gözlerime bakarak boşuna gizlemeye çalıştığım şaşkınlığıma gülümsedi. ''Benden daha yetenekli bir ressam tanıyor musun?'' diye sordu hemen. ''Hayır.'' ''Hayatımda kendimi verdiğim zaman başaramadığım herhangi bir şey biliyor musun?'' ''Hayır.'' ''Günlük gazeteler için 7 veya 8 yıldır muhabirlik yapıyorsun.'' ''Peki bu geceye kadar hiç kredimin olduğunu hatırlıyor musun?'' ''Hayır.'' Ama şimdi kredim var. Gördüğün üzere garson benim hesabıma yazmayı kabul etti. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Yarın yeni kariyerim başlıyor. Bir ay içinde bir banka hesabım olacak. Çünkü başarının sırrını keşfettim. Evet, kısmetim açıldı. Bir süredir garip bir hikaye okuyorum ve onu okumaya başladığımdan beri kısmetimin açıldığını hissediyorum. Senin de kısmetini açacağım. Tek yapman gereken onu okumak. Sana neler yapabileceğini tahmin bile edemezsin. Bu hikayeyi bildikten sonra hiçbir şey imkansız değil. Her şeyi A, B, C kadar sadeleştiriyor. Gerçek anlamını kavradığın anda başarı kesinleşiyor. Bu sabah şehrin çöplüğünde umutsuz amaçsız bir çöp parçasıydım. Bu gece ise bir milyonerle bile yer değişmem. Bu kulağa saçma geliyor ama doğru. Milyoner hevesini harcamıştır. Benimki ise yerli yerinde duruyor. Absent içip içmediğini merak ederek beni şaşırtıyorsun. Bana hikayeyi anlatmayacak mısın? Onu duymak isterdim dedim. Kesinlikle onu bütün dünyaya anlatmak niyetindeyim. Bu kadar zaman önce yazılıp baskıda kalmış ve şimdiye kadar tek bir kişinin bile onu değerlendirmemiş olması gerçekten ilginç. Bu sabah açlıktan ölüyordum. Ne kredim vardı ne de yemek yiyebileceğim bir yer. Ciddi biçimde intiharı düşünüyordum. Daha önce iş yaptığım gazetelerden üçüne gitmiştim ve onlara vermiş olduğum her şeyi bana geri vermişlerdi. İntihar ederek ölmekle açlıktan yavaş yavaş ölmek arasında bir seçim yapmam lazımdı ve... Sonrasında hikayeyi buldum. Okudum ve değişimi hayal bile edemezsin. Baksana delikanlı. Her şey bir anda değişti ve işte sonuç. İyi de hikaye nedir startement? Bekle önce sözümü bitireyim. Şu eski çizimleri diğer editörlere götürdüm ve hepsi bir anda kabul edildi. Hikaye sana yaptıklarını başkası için de yapabilir mi? Mesela bana bir faydası olur mu? Diye sordum. Neden olmasın? Aslında kendin okuman gerek ama sana onu anlatacağım merak etme. Yine de olabildiğince iyi anlatmaya çalışacağım. Hikaye şöyle. Tam o anda garson araya girdi ve Sturtivant'a bir telefon olduğunu söyledi. Ve ressam özür dileyerek masadan kalktı. 5 dakika sonra onu yağmurun ve rüzgarın arasına dalıp gözden kaybolurken gördüm. Bu kafeye sürekli gelenlerin hatırladığı kadarıyla Sturtivant daha önce hiç telefondan istenmemişti. Bu bile kendi başına onun koşullarındaki değişikliğin önemli bir kanıtıydı. Günler geçti. Bir gece sokakta yürürken eski bir kolej arkadaşım olup sonradan akşam gazetelerinden birinde muhabir olarak çalışmaya başlayan Avery ile karşılaştım. O zamana kadar neredeyse unutmuş olduğum Sturtevant yaptığımız hatırlanmaya değer görüşmenin üzerinden yaklaşık bir ay geçmişti. Merhaba eski dostum dedi. Dünya seni nasıl kullanıyor? Hala boşlukta mısın? Acı bir şekilde evet diye cevapladım. Yakında yardım almayı ümit ediyorum. Fakat sen işler yolunda gidiyormuş gibi görünüyorsun. Anlatsana. Aslında işler yolunda gidiyor ve anlatınca hepsi çok ilginç geliyor. Sturtevant'ı tanıyorsun değil mi? Hepsi onun sayesinde oldu. Şansım tamamen kötü gidiyordu. Ölümü ve benzeri şeyleri düşünüyordum ve Sturtevant'a karşılaştığım sırada aslında bana oda kiramı ödeyebilecek kadar borç verebilirsin belki diye seni arıyordum. O bana bir hikaye anlattı ve gerçekten eski dostum bu hayatımda duyduğum en ilginç hikayeydi. Beni yeni bir adam yaptı. 24 saat içinde kendi ayaklarımın üzerinde durabilecek hale geldim ve o zamandan beri hiçbir problem yaşamadım. Avery'nin soğukkanlılıkla ve yalnızca bilinen bir gerçeği söyleyen bir kişinin edasıyla söylediği bu sözler bana yaklaşık bir ay önce o fırtınalı gecede Sturtermont'la kafede yaptığım konuşmayı hatırlattı. İlginç bir hikaye olmalı. Bir defasında Sturtermont bana ondan bahsetmişti. O zamandan beri onu görmedim. Şimdi nerede? Haftada 200'e Küba'da savaş eskizleri yapıyordu. Daha yeni döndü. Hikayenin işe yaradığı bir gerçek. Bunu herkes duydu. Arkadaşlarım Cosgrove ve Philips var mesela. Sen onları tanımazsın. Birisi emlakçı. Diğeri de komisyoncu katibidir. Sturtevant onlara da hikayeyi anlattı ve onlar da benimle aynı sonuçları elde ettiler. Ve sadece onlar da değil. Hikayeyi biliyor musun? Etkisini benim üzerimde deneyebilir misin? Kesinlikle. Dünyadaki en büyük keyifle yaparım bunu. Tüm New York'taki demir yolu köprü istasyonlarına asmak istiyorum. Kesinlikle çok işe yarayacaktır. Bana bir dakika müsaade eder misin? Şurada Danford'ı gördüm de bir dakika sonra dönerim eski dostum. Doğruyu söylemek gerekirse çok acıkmıştım. Cebimde sadece 5 sent vardı ve bu para sadece şehir merkezinden dışarıya çıkmak için yeterli olabilirdi. Karnımı doyurmak için yeterli değildi. Yakınlarda bir gece kuşu vardı yani gece vakti ucuz yiyecekler satan bir yer. Oraya başvurdum. Tam da ben girmek üzereyken satıcı arabadan çıkıyordu ve ona yaklaşarak... Yine meteliksiz kaldım. Bana bir kez daha güvenmen gerekecek. Biraz jambon ve yumurta şimdilik idare eder sanırım. Öksürdü. Bir an durakladı ve sonra benimle beraber arabaya yeniden girdi. Görevli adama Bay Courier sipariş verdiği şeyler konusunda güvenilirdir. Eski müşterilerden biridir. Bay Courier bu Bay Brian. de iyi ilgilenecek ve tıpkı benim yaptığım gibi size destek olacak. Aslında bütün her şeyimi sattım ben. Malımı mülkümü Brian'a e devrettim. Aa bu arada. Başdörtüven sizin arkadaşınızdı değil mi? Baş hareketiyle onayladım. İsteseydim bile konuşacak halde değildim. Kendisi yaklaşık bir ay önce buraya geldi ve bana bugüne kadar duyduğum en harika hikayeyi anlattı. Çok kısa süre önce 8. caddede bir yer aldım ve artık orada sabit bir lokanta işleteceğim. 23. caddenin yakınında gelip beni bir ziyaret edersiniz artık. Arabadan dışarıya çıkmıştı ve ben onu durduramadan sürgülü kapı gürültüyle kapandı. jambunumu ve yumurtalarımı sessizce yedim ve bu hikayeyi uyumadan önce ne olursa olsun dinlemeye karar verdim. Aslında hikayeci hurafe gibi görmeye başlamıştım. Eğer o kadar kısmet açmışsa mutlaka benimkini de açabilmeliydi değil mi? Cebimdeki tek metelikle oynayarak ve sabah şehre mutlaka inmeyi tasarlayarak eve doğru yürürken Sanki kader arkamdan yürüyor ama yine de yetişemiyormuş gibi bir şeyin beni takip ettiği hissine kapıldım. Hikaye yavaş yavaş beni ele geçirmeye başlamıştı. Union'daki meydana vardığımda adres defterimden Stortavent'ın adresini aradım. Deftere kayıtlı değildi. Sonra üniversite meydanındaki kafeyi hatırladım ve saat geç olmasına rağmen orada olabileceğini düşündüm. Oradaydı. Odanın uzak bir köşesinde etrafında bir grup tanıdıkla onu gördüm. Aynı anda o da beni fark etti ve masada onlara katılmamı istedi. Masanın çevresinde yarım düzine insan vardı ve Sturtevant'a en uzak olan bendim. Yine de gözlerimi ona diktim ve ayrılmak için kalktığında onunla gitmeye kararlı bir şekilde uygun zamanı bekledim. Ben yerime oturunca grubun üzerine saygılı bir korku içeren bir sessizlik çöktü. Herkes düşünüyor gibi görünüyordu ve hepsinin dikkati Sturtevant'daydı. Neden ortadaydı? Hikayeyi anlatıyordu. Yerime oturduğumda sağımda bir doktor vardı, solumda ise bir avukat. Masanın diğer tarafında karşımda biraz tanışıklığım olan bir romancı vardı, diğerleri de ressamlar ve gazetecilerdi. ''Çok kötü Bay Currier'' dedi doktor. ''Biraz daha erken gelmeliydiniz. Sturtevant bize bir hikaye anlatıyordu. Gerçekten çok harika.'' Ee, ''Aa acaba hikayeyi Bay Currier için baştan anlatamaz mısın?'' ''Tabii ki. Aslında hikayeden ilk bahsettiğim kişi oydu ama bir şekilde hikayeyi dinleyemedi.'' Üstelik tam da bu kafede, tam da bu masada olmuştu bu. Nasıl da fırtınalı bir geceydi. Hatırlıyor musun Currier? Telefondan çağrılmıştım ya da öyle bir şeyler olmuştu değil mi? Aa, tabii ki şimdi hatırlıyorum. Tam hikayeye başladığım anda araya girmişlerdi. Ondan sonra hikayeyi 3-4 kişiye daha anlattım. Ve tam da benim gibi hikaye onları da kuvvetlendirdi. Sadece bir hikaye ama bu kadar değişik işler olan insanların başarıları üzerinde gerçekten de bayağı etkili. Bu inanılmaz bir şey ama yaptığı bu işte. Örneğin Persons vardır biliyorsun. Kendisi bir komisyoncudur ve bir aydır piyasanın yanlış tarafındaydı. Tamamen hakimiyetini kaybetmişti ve başarısızlığın sınırındaydı. Kendisini en kötü hissettiği sırada onunla karşılaştım ve ayrılmadan önce bir şeyler beni hikaye konusuna getirdi ve ona anlattım. Onun üzerinde de benim ve bildiğim kadarıyla hikayeyi dinleyen herkesin üzerinde yarattığı etkiyi yarattı. Sanırım bunu bilen kişilerin zihinlerinde cerrahi operasyonu yapan şey hikayenin kendisi değil de anlatılma biçimi. Bu konuda hepiniz bana katılacaksınızdır. Yazar bir şekilde açıklanamayacak bir psikolojik etki yaratmış. Okuyucuyu hipnotize ediyor. Zihinsel ve moral olarak bir ilaç vermiş oluyor. En sonunda artık dayanamayıp sandalyemden kalktım ve Sturtevant'ı kolundan tutup gruptan uzağa çektim. Eğer kaderin asla dinlemeyeceğime karar vermiş gibi göründüğü şu lanet hikayenin varlığından dolayı deliye dönmüş eski bir dostunu biraz düşünüyorsan onu bana şimdi anlatacaksın. Biraz vahşiceydi. Pekala. Diğerleri bana birkaç dakika izin verecektir herhalde. Şuraya oturur da sana bir anlatayım. Onu en caddesinden 3 sente aldığım eski bir albüm defterinde yapıştırılmış bir şekilde buldum ve ilk olarak hangi yayında yer aldığına ya da onu kimin yazdığına ilişkin hiçbir bilgi yok. Onu keşfettiğimde dikkatsizce okumaya başladım ve bir anda ilgimi çekti. Elimden bırakana kadar onu neredeyse kelimesi kelimesine tekrarlayabilecek şekilde defalarca kere okumuştum. Beni tuhaf biçimde etkiledi. Sanki güçlü bir kişilikle temasa geçmiştim. Onu defalarca okuduktan sonra üzerinde düşünmeye başladım. Evde duramıyordum. Bu yüzden paltomu ve şapkamı alıp dışarıya çıktım. de burada o gün karşılaşmıştım hatırlarsın mutlaka. Tam o anda Sturtevant'a bir telgraf veren üniformalı bir kurye araya girdi. Mesaj şefinden geliyordu ve ofise derhal gelmesini istiyordu. Gönderi şimdiden bir saat gecikmişti ve yapacak bir şey yoktu. Bir an önce gitmeliydi. ''Aa bu çok kötü ama'' dedi Sturtevant. Ayağa kalktı, elini uzattı. Sana ne yapacağını söyleyeyim eski dostum. Bir ya da iki saatten daha uzun süreceğini tahmin etmiyorum. Anahtarımı al ve beni odamda bekle. Defteri bulmam zor olmadı. Sayfaları sarı kağıtlardan, parşemenlerden, tirşelerden garip bir birleşim oluşturuyordu. İfade tarzı 17. ve 18. yüzyıl bunun alışılmadık bir birleşimiydi ve sabredemeyip okumaya başladım. O zamanlar babam hayatının erken yıllarında eğitimini yarıda bırakmış ve 1642 yılında benim dünyaya geldiğim Virginia kolonisindeki bir çifteye yerleşmiş olan bir denizciydi. Annemin eğitimine devam etmesi yolundaki akıllıca tavsiyesine kulak vermiş olsa babam için daha iyi olurdu. Fakat o böyle yapmamıştı ve kaptanlığını yaptığı iyi gemi bahsettiğim araziyle takas edilmişti. Burada alınacak ilk ders başlıyor. Sahip olunan tek bir parça gümüşe karşılık geleceğe yönelik binlerce vadin hiçbir değerinin olmadığını akılda tutarak insan elindeki fırsatın değerini göz ardı etmemelidir. 10 yaşına geldiğimde annem bu dünyadan göçüp gitti ve 2 yıl sonra da sevgili babam onu takip etti. Tek evlatları olan ben yalnız kalmıştım. Bununla beraber bir süre için bana bakan iki dostları vardı. Yani bana çatılarının altında bir yuva açtılar. Babamın mal varlığından bana hiçbir şey kalmamıştı. 12,5 yaşımdan 23 yaşıma kadar olan zamanla alakalı burada bir şey anlatmayacağım çünkü bu sürenin bu hikayeyle pek bir alakası yok. Fakat bir süre sonra elimdeki çalışmalarımdan biriktirdiğim 16 gineden onuyla Boston şehrine giden gemiye bindim ve orada önce fıçı tamircisi olarak sonra da bir gemi marangozu olarak çalışmaya başladım. Deniz benim heveslerim arasında değildi bu yüzden kıyıda kalmak daha iyiydi. Talih bazen huyun tamamen yoldan çıkması nedeniyle belli bir kurbağana kasten gülümser. Benim de başıma işte böyle bir şey geldi. Zenginleştim ve 27 yaşıma geldiğimde 4 yıldan kısa süre önce kiralık olarak çalışmaya başladığım iş yerinin sahibiydim. Burada alınacak olan ikinci ders başlıyor. Talih ve servet kolay ele geçmez ve ancak kuvvet kullanılarak elde tutulabilir. Ona şefkatli davrandığınızda daha güçlü ve kuvvetli birisi için sizi terk edecektir. Bu açıdan bence bildiğim diğer kadınlardan pek de farklı değildir. Bu sıralarda felaket bana bir ziyarette bulundu. Yangın iş yerimi harabetti etti ve beni kararmış yollarda ödeyebileceğim tek bir kuruşumun bile olmadığı borçlarla baş başa bıraktı. Yeni bir başlangıç için yardım arayışıyla tanıdıklarla çalışmaya karar verdim fakat öyle görünüyordu ki ocağımı yakan yangın onların sempatisini de tüketmişti. Böylece kısa sürede yalnızca her şeyimi kaybetmekte kalmayıp başkalarına kötü bir şekilde borçlandım ve bu nedenle hapse atıldım. Bir yıl boyunca hapiste kaldım ve nihayet çıktığımda artık oraya giren umutlu, mutlu, sahip olduklarından memnun, dünyaya ve insanlara güven duyan adam değildim. Hayatta çok sayıda yol vardır ve bunlardan büyük çoğunluğu aşağıya doğru gider. Bunlardan bazıları sarptır, bazıları daha az diktir. Fakat sonuçta hangi açıyla eğimli olurlarsa olsunlar aynı yere varırlar. Başarısızlık. İşte burada da üçüncü ders başlıyor. Başarısızlık ancak mezarda vardır. Hayatta olan kişi henüz başarısız olmamıştır. Her zaman için geri dönüp indiği patikadan yukarı çıkmayı başarabilir ve daha uzun sürede gerçekleşse de daha düz ve koşullarına daha uygun bir patika bulabilir. Hapisten çıktığımda 5 kuruşum yoktu. Üzerimdeki yoksul giysiler ve gardiyanın değersiz olduğu için bende kalmasına izin verdiği bir baston dışında bu dünyada hiçbir varlığım yoktu. Yine de becerikli bir işçi olduğum için kısa sürede iyi maaşlarla iş buldum. Fakat dünya nimetinin meyvesini yemiş birisi olarak tatminsizlikten kurtulamadım. Somurtkan ve melankolik oldum. Bu nedenle neşelenmek ve kayıplarımı unutmak için akşamlarımı tavernada geçiriyordum. Ara sıra içmek dışında çok fazla içki içtiğimden değil. Hiçbir işi beceremeyen arkadaşlarımla gülüp eğlenmek, şarkı söylemek ve bazen şakalaşmak için. İşte buradan da dördüncü ders çıkarılabilir. Arkadaşlarınızı çalışkanlar arasından seçin çünkü tembel olanlar enerjinizi tüketecektir. O zamanlar biraz üstelendiğinde felaketlerimin hikayesini anlatmaktan ve yardımıma koşmadıkları için bana yanlış yaptıklarını düşündüğüm kişilere sövüp saymaktan keyif alıyordum. Bunun yanında patronumun bana para ödediği zamanın birkaç dakikasını çalmaktan da çocukça bir zevk alıyordum. Bu alışkanlık ta ki bir gün gelip kendimi yalnızca işsiz değil aynı zamanda karaktersiz olarak bulduğum yani artık Boston şehrinde herhangi bir başka işverenin beni işe almasını umut edemeyeceğim zamana kadar devam etti. O zamanki durumumu bir daha Sarp tarafından inerken ayağa kayan bir adamın durumuna benzetebilirim. Daha fazla kaydıkça daha hızlı bir şekilde aşağı gidiyorsunuz. Bu durumun ayrıca İsmailite sözcüğüyle de açıklandığını duydum ve bu anladığım kadarıyla Herkese karşı olan ve herkesin kendisine karşı olduğunu düşünen bir adam anlamına geliyor. Ve burada 5. ders başlıyor. İsmailite ile cüzdanlı aynıdır. Çünkü her ikisi de insanların gözünde iğrençtir. Ancak birincisi tamamen hayal ürünüdür. İkincisinin zehri kanındadır. Enerjimin yavaş yavaş tükenişini uzun uzadıya anlatamayacağım. Bir gün gelip de yiyecek ve giyecek alacak hiç param kalmadığını ve pek sık olmasa da birkaç peni veya ara sıra bir şilin kazanmam dışında sadakaya muhtaç hale geldiğimi eklemem herhalde yeterli olacaktır. Sürekli bir işte çalışamıyordum ve böylece bedenim bir deri bir kemik, ruhum da yalnızca iskelet haline gelmişti. O zamanlar acınacak haldeydim. Hayalimde kendimi tüm dünyadan soyutlanmış olarak değerlendiriyordum. Çünkü gerçekten çok derine batmıştım. Burada da alınacak altıncı ve son ders başlıyor ki bu ders bir cümleyle veya bir paragrafla anlatılamaz. Uyanışımı iyi hatırlıyorum çünkü gece vakti. Gerçekten uykudan uyandığımda olmuştu. Yatağım bir zamanlar kiralık olarak çalıştığı marangoz dükkanının arkasında bir talaş yığınıydı. Çatımsa altına yerleştiğim eski fıçıların olduğu bir piramitti. Gece soğuktu ve ürperiyordum. Yine de bunun aksine rüyamda ışık ve sıcaklıkla iyi şeylerin tükenişini görüyordum. Rüyamda kar ve rüzgar fırtınasında zorla ilerledikten sonra bir pencereden içeriye dikkatle baktım ve orada diğer benliğimi gördüm. Sağlıkla parlıyordu. Önümdeki şöminede kütüklerin ateşi alev alev yanıyordu. Tavrında bilinçli bir güç ve kuvvet vardı. Bedensel ve zihinsel açıdan güçlüydü. Kapıyı çekinerek hafifçe vurdum ve beni içeriye davet etti. Bana ateşin yanındaki bir sandalyeye oturmamı işaret ederken gözlerinde kaba olmayan bir alaycı gülümseme vardı. Fakat hoş geldin türünde tek bir kelime bile etmedi. Aramızdaki tezatlığın üzerime yüklediği utançla ve rahatsızlıkla dolu olarak yeniden fırtınaya çıktım. Tam o zaman uyandım ve işte hikayemin tuhaf bölümü burada başlıyor. Çünkü uyandığımda yalnız değildim. Sonradan başkaları için soyut ama benim için gerçek olduğunu fark ettiğim bir varlık... Benimle birlikteydi. O şey bana benziyordu. Yine de çarpıcı bir biçimde farklıydı. Benimkilerden daha yüksek olmayan kaşları daha yuvarlak ve dolgun görünüyordu. Net, dost doğru ve amaçla dolu gözleri, heves ve kararlılıkla parlıyordu. Dudakları, çenesi, yüzünün ve beden yapısının tüm konturları baskın ve kararlıydı. Sakin, sözünden dönmez ve kendine güvenliydi. Bense sinmiştim. Sinirli bir titremeye kapılmıştım ve... Gölgelerden bile korkuyordum. Varlık dönüp gittiğinde onu izledim ve girmeye cüret edemediğim bazı kapılardan girip kaybolduğu zamanlar dışında gün boyunca onu hiç gözden kaçırmadım. Bu gibi yerlerde varlığın benim kendi ayaklarımın bile basmaya korktuğu yerlere girişindeki cesaretine şaşırmaktan kendimi alamadığım için onun dönüşünü telaş ve kaygıyla bekledim. Ayrıca sanki kasıtlı olarak huzurlarında bulunmaktan en fazla korktuğum kişilere ve yerlere gidiyorduk. Gün boyunca varlığı takip ettim ve akşam onun neşe ve iyi yaşamıyla ünlü bir otelin kapıları ardında kaybolduğunu gördüm. Fıçılardan oluşan piramidi ve talaşları aradım. İyi benlik, ben onu böyle adlandırıyordum, o gece onu rüyamda görmediğim halde uyandığımda şans eseri yine yanımdaydı. Ve yüzünde herhangi bir şekilde acımayla veya avutmayla karıştırılamayacak o sakin alaycı gülümseme vardı. Aşağılaması canımı çok yaktı. İkinci günde diğerinden farklı değildi. Ve onun tekrarıydı. Ama ben yine varlığın benim de gereken cesarete sahip olsam gitmek isteyeceğim yerlere yaptığı ziyaretler sırasında dışarıda beklemeye mahkumdum. Bir insanın ruhunu vücudundan ayıran ve onu aşağılanacak duruma getiren şey korkudur. Çok defa bunu dile getirmeyi denedim ama kelimeler boğazımda anlaşılmaz seslere dönüştü ve o günde önceki gibi sona erdi. Bu durum ben onları saymayı bırakana kadar defalarca kere tekrar etti. Yine de varlıkla sürekli olarak bağlantıda olmamın üzerimde bir etki yaptığını keşfettim. Ve bir gece variller arasında uyanıp onun orada olduğunu gördüğümde bariz bir çekingenlikle de olsa konuşma cesaretini buldum. Kimsin sen? diye sormaya cüret ettim. Ve hatta kendi sesimin dimdik çıkışından ürktüm. Bu soru arkadaşıma keyif vermiş gibiydi. Öyle ki bana cevap verdiğinde gülümsemesinin daha az alaycı olduğunu fark ettim. Ben senin eskiden olduğun kişiyim. Ben yeniden olabileceğin kişiyim. Neden tereddüt ediyorsun? Ben senin olduğun kişiyim. Ve senin diğer arkadaşın için fırlatıp attığın kişiyim. Bir zamanlar beraber yaşıyorduk. Uyum içinde değil çünkü bu asla olamaz. Biz tam sahiplenme için nadiren kavga eden ortak kiracılar gibiyiz. O zamanlar sen çelimsiz bir şeydin ama. Lakin artık seninle beraber olamayacağım kadar bencil ve yorucu hale geldin ve bu nedenle senden ayrıldım. Dünyaya gelen her insan içinde bir pozitif benlik bir de negatif benlik vardır. Beden tarafından bunların hangisi desteklenirse o baskın hale gelir. O zaman diğeri geçici olarak veya sonsuza kadar yaşadığı yeri terk etmeye sevk edilir. Ben pozitif benliğim. Sense negatif benliksin. Ben her şeye sahibim. Sense hiçbir şeye sahip değilsin. İkimizin de içinde yaşadığımız beden bana ait ama temiz değil. Ve bu yüzden bu bedende artık yaşayamıyorum. Ama temizlenirsen eğer ona tekrardan sahip olabileceğim. Bir süreliğine daha bensiz var olabilirsin ama yürüdüğün yol aşağıya doğru gider ve sonu da ölümdür. Şimdi sona gelmiş olduğunu fark ettiğin için evini temizleyip beni içeriye davet etmenin akıllıca olup olmadığını düşünüyorsun. Beynindeki mevcut düşünce ve iradeden uzaklaş. Onları varlığından arındır. Ancak o zaman onları yeniden kontrol altına alabilirim. Beynim artık gücünü kaybetti. İrade de artık zayıf bir şey. Onları onarabilir misin? Dinle dedi varlık ve ben yerde ayakları altında acınacak şekilde sinerken üzerinde yükseldi. Bir insanın pozitif benliği için her şey mümkündür. Dünya ona aittir. Onun mülküdür. Hiçbir şeyden korkmaz. Hiçbir şeyden dehşete kapılmaz. Ayrıcalık istemez. Onları talep eder. Hakimdir. Eğilemez. İstekleri emirdir. O yaklaştığında direniş kaçar. Dağları düz eder, vadileri doldurur ve tökezlemenin bilinmediği düz bir ortamda ilerler. Ondan sonra yeniden uyudum ve uyandığım zaman sanki başka bir dünyadaydım. Güneş parıldıyordu ve başımın üstünde kuşların cıvıldadığının farkındaydım. Dün titrek ve kararsız olan bedenim güçlü ve enerji doluydu. Varillerden oluşan piramide onca zamandır burayı sığınacak bir yer olarak kullanmış olmamdan dolayı hayretle baktım ve son gecemi de onun koruması altında geçirdiğimin bilincine vardım. Geceleyin yaşadığım şeyleri hatırladım ve etrafımda varlığı aradım. Görünmüyordu. Ama kısa sürede çarpık görüntülü, bozuk biçimli, dağınık görünümlü, çaresiz, çelimsiz, acınacak halde titreyen bir şeklin dinlenme yerimin uzak bir köşesinde sinmiş olduğunu fark ettim. Yürürken sendeliyor ve bana acınacak halde yaklaşıyordu. Fakat ben yüksek sesle merhametsizce güldüm. İşte o zaman onun negatif benlik olduğunu ve o ana kadar fark etmemiş olmama rağmen pozitif benliğin içinde olduğunu anladım. Ayrıca uzaklaşmak için acele ediyordum. Felsefeyi ayıracak vaktim yoktu. Yapacak işim vardı. Bunu dün düşünememiş olmam garipti. Ama dün geçmişti ve artık bugün benimleydi. Bir zamanlar alışkanlığım olduğu üzere adımlarım daha önce yemeklerimi yediğim yer olan tavernaya doğru yöneldi. Oraya girdiğimde neşeyle selam verdim ve selamıma verilen karşılıklara gülümsedim. Aylardır beni görmezden gelen kişiler yolda yanlarından geçerken bana nezaketle selam veriyorlardı. Sonra dışarıya çıktım ve aceleyle fıçı imalathanesine doğru yöneldim. Avluda büyük bir araba vardı ve adamlar nakliye için varilleri ona yüklüyorlardı. Hiç soru sormadan varilleri tuttum ve yükün tepesinde çalışan adamlara fırlatmaya başladım. Bu iş bittiğinde dükkana girdim. Boş bir tezgah vardı. Üstündeki dağınıklıktan onun kullanılmadığını anladım. Benim bir zamanlar çalıştığımla aynıydı. Paltomu çıkarıp hemen üzerindeki pisliği temizledim ve bir dakika sonra ayaklarım mengene kolunun üzerinde fıçı tahtalarını rendeleyerek çalışıyordum. Bir zamanlar mükemmel bir işçi olduğum için daha şimdiden yanımda düzgün biçimde rendelenmiş fıçılardan oluşan bir yığın duruyordu. Benden iyisi yoktu. Ama maalesef yaşlanmıştım ve becerim biraz körelmişti. Usta başının sormadığı soruya kısa ama ayrıntılı bir cümleyle cevap verdim. İşe geri döndüm efendim. Başıyla onaylayıp geçti ve diğer adamların çalışmalarına baksa da çok geçmeden bana doğru soran gözlerle baktı. Şikayet etmeyi bırakmıştım, bir şeyi hedeflemiştim ve almıştım. Alınacak 6. ve son dersin burada bitiyor olmasına rağmen söylenecek daha birçok şey var. Çünkü o andan itibaren tekrar başarılı bir adam oldum ve çok geçmeden yeni bir tersanem oldu. Dünya nimetlerinin tümünden tekrardan faydalanmaya başladım. Aslında hikaye burada bitiyor. Altıncı dersi de böylece almış oluyoruz ama daha söyleyecek birçok şey var ve ben onları seslendirmemeye karar verdim. Çünkü burada başarıya dair bazı tavsiyeler veriliyor ve başarının zaten ilk ve en temel prensibi üşenmemek. O yüzden üşenmeyenler için bu tavsiyeleri ekrana veriyorum. İyi okumalar. Ve hikaye bitti. Bu ilk sesli kitap denememdi. Ne kadar iyi oldu bilmiyorum ama hikaye hoşuma gittiği için yapmak istedim. Zaten blogda daha önce paylaşmıştım. Şimdi de sesli kitap formatında paylaşmış olduk. Normalde bu hikaye kişisel gelişim hikayesi olduğu için sizi pozitif yapmak, hayata karşı daha olumlu bakmanızı sağlamak amacıyla kaleme alındı. Ve böyle bir hikayeden sonra pek hevesinizi kırmak istemem ama bir iki ayrıntı vermem gerekiyor. Bu hikayeyi yazan kişi 1861'de doğan Frederick Van Rensselaer Day isimli bir yazar. Adını söylemek bile zor. Kendisi birkaç tane hikaye yazdı. Birisi sihirli kelimeler miydi öyle bir şeydi. Diğeri de sihirli hikayeydi yani buydu. Bunun haricinde kendisi gazetecilik yaptı. Çeşitli yazılar yazdı ama bilindiği, tanındığı ve gerçekten patlayan tek hikayesi aslında sihirli hikayeydi yani bu. Bu hikayede sürekli negatif benlik, pozitif benlik, hayata karşı olumlu olmak, elinize güç geçirmek, bunun gibi şeylerden bahsediliyor. Yani hiçbir şekilde karamsar olmayın demeye çalışılıyor ve bazı dersler veriliyor. Peki yazar bu dersleri uygulayabildi mi? Maalesef hayır. Kendisi 1922 yılında Nisan ayında çeşitli problemlerle işsiz kaldığından, para bulamadığından, şöhretini kaybettiğinden... Depresyona girdi ve bir otel odasında intihar etti. Kendini vurdu. Yani adam kendi önerdiği, kendi anlattığı şeyleri uygulamaya geçiremedi. Anlayacağınız üzere negatif benliğine yenik düştü. E, o zaman şimdi ne yapacağız? Baksana adam kendi söylüyor kendisi bile yapmıyor. O kadar kolay mıymış öyle pozitif benliği alayım da gücü elime geçireyim de hayata güzel bakayım. Polyana olacak ne kaldı elimizde? Adam kendisi ölmüş zaten diyenler vardır. Onlara da şunu söyleyebilirim. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. En basiti bu aslında. Hikaye güzel, verdiği dersler güzel. Pozitif olmak, kendinizi böyle görmek güzel ama gerçekçi olmak da lazım. Yani öyle bir anda sabah kalktığınızda her şey güllük gülistanlık olmayacak. Bunun için çaba sarf etmek lazım. Ve pes etmemek lazım. Sonuçta hayata bir kere geldik. Neyse çok uzatmayayım. Hikayeyi okuduk. Bir iki yorumda bulunduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.